Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mahmut Boynu deliye teşekkür ederiz. Babinden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Freibooksuz korusu olarak sizlere en içten selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Umuyoruz ki hepiniz sağlıklısınızdır. Bütün dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evlerimize kapandık ve dostlarımızla bir araya gelme imkanlarımız sınırlı. O nedenle online de olsa bir araya gelebilmek çok önemli ve çok güzel bu videoyu birlikte hazırlamak bu soy zamanda bağımızı yeniden hissetmemize yardımcı oldu konser düşüncesini ortaya atan hayata geçiren bütün dostlara arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz Sizlere tekrar buluşmak ve beraber şarkılar söylemek için sabırsızlanıyoruz. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya Almanya'dan Susik Korosu ile başladık. Susik Korosu 19 Haziran'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin Açık Radyo'nun desteğiyle gerçekleştirdiği Dayanışma Yaşatır Müzik emekçileriyle dayanışmak Dayanışma Konserine az önce dinlediğimiz Azeri Türkü ile bir barış ve dostluk şarkısıyla katılmışlardı. Sussi korosu 1990'lı yılların başında Freiburg'da Wawband semtindeki dört eski kışlanın yıkımını uzun yıllar süren çabalarıyla engelleyip işte bu kışlalarda alternatif yeni bir yaşam tarzını hayata geçirmiş olan özerk alternatif bir yerleşim projesi. Bu kışlalar kira evleri sendikasının alternatif modeli sayesinde bugüne kadar özelleştirilmekten korundu. SUSİ'nin yıkımını engellediği bu kışlalar projeye emeği geçenlerin çabalarıyla bugün içerisinde 200 bin ve 50 çocuktan oluşan büyüklü küçüklü grupların yaşadığı yapılara dönüştüler. Bu gruplar öğrenciden işçiye, memurdan emekliye, ilticacıdan sanatçıya, yaşlıdan gence kadar geniş bir bünyesinde barındırıyor bugün. 1999 yılında yerleşkeden bir grup yeni bir yaşama geçmek. Birlikte şarkı söylemenin tadını yaşamak amacıyla Susi korusunu kurdu. Susi şarkılarını dünyanın her yerinden, işte Azerbaycan'dan, Zaire'ye kadar geniş bir yelpazeden seçiyor. Şarkıları dünyanın halinden, umutlarımızdan, barıştan, adaletten, haksızlıktan, yaşamdan ve ölümden ama her şeyden öte yaşama sevincinden bahsediyor. Bir yerleşim projesi kapsamında filizlenen sosis korusu zamanla Freiburg'ta geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Yine Freiburg genelinde farklı kesimlerden birçok kişinin katılımıyla zenginleşti, büyüdü. İşte bugün rengarenk, cıvıl cıvıl bir solistler grubuna dönüştü. Susik korosu ile ilk ortak işimiz bu değil. Yani yıllar önce, 2010 yılında Ergene Nehri için süren mücadeleye destek vermek için İstanbul'a davet etmiştim koroyu. İşte gelmişlerdi ve bir hafta boyunca Kağıthane'de Sultanahmet Yerevatan Sarnıcı'da ve yine kentin bazı açık alanlarında erili ufaklı dinletiler yapmıştık. Bugün programda bir konuğum var. Sevgili Özgür Ayda tıpkı Susi Korosu gibi sadece müzik yapıyor. Aynı zamanda gezegenimizin bugün yaşadığı ekolojik sorunları da duyarlı bir müzisyen. İşte bugün Özgür'ün gitarıyla çalıp söylediği şarkılar dinleyeceğiz ve iklim vesaire gibi sorunlar hakkında muhabbet edeceğiz. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz kendinden söz eder misin Özgür? Yani müzikle ilişkin nasıl başladı? İstersen oradan başlayalım. Şöyle söyleyeyim, 1987 yılında gitar çalmaya başladım. Öncesi de var da, hani daha net olarak söyleyebilirim klasik gitar çalmaya başladım. Hala da klasik gitar çalıyorum. O dönemde tabii ki hem yani klasik gitar çalışıyordum hem de işte bildiğimiz işte belirli grupların belirli bizim sanatçılarımızın yurt dışındaki sanatçıların şarkılarını da seslendiriyordum. Böyle başladı. Hala da aynı şekilde devam ediyorum. Şey. Müzik çalışmalarıma hem klasik gitar çalışıyorum hem işte armoni ve diğer bestelime çalışmaları yapıyorum. Şöyle diyebilirim hep klasik gitar her zaman oldu hayatımda. Dönem dönem tabii ki işte folk parçaları folk gitarlar çaldım elektro gitarlar çaldım ve bunların müziklerini bu enstrümanın ağırlıklı olduğu müzikleri yaptım. Bir dönem e, Murat Usanmaz'la beraber e, ondan ders aldım e, klasik gitarısı. Belki biliyorsunuz senin Filamanco'nun sen klasikleri şu an İsmanya'da kendisi. <gülüyor> e, onunla beraber de bir kuartette beraber çaldım. O dönemden Filamanco gitarı çok yüklenmiştim. Ya, bayağı bir çalışıyordum Filamanco gitar. Tabii sonra... Ben ee, şöyle dedim yani aynı zamanda tabii Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyordum. Mühendisliği bitirdikten sonra dedim ki yani ikisini beraber götürebilir miyim? Ve genelde hani şöyle olur ya müzik yapacaksınız ya mühendislik yapacaksınız. Ama ben ikisini de beraber götürmeye karar verdim. Yani hayatın her iki tarafında olabilmek hem bildiğimiz real hayat içinde bir de sanat hayatı içinde olabilmek açısından. iki tarafı beraber götürmeye çalıştım. Sonra da işte demin hani sizin de söylediğiniz gibi mühendisliği daha etik bir şekilde yapmaya karar verdim. Yani eğer bir mühendis yapacaksam bu inşaat sektörüyle sınırlı değil. Daha böyle hayata, dünyaya, gezegene hizmet etsin yaptığım emek. Küçük de olsa bir ufacık bir taşla ben koyayım bu olariye. Sonra şanslı işte yenilenebilir enerjiyle ilgili bir ara, yani çalışmalar yapıyordum. İşte makaleminde odasınız bazı seminerlerine katılırken bir yerden teklif geldi. Bunu real hayata da dökmeye başladım. Şu an e, hem müzik işte beste çalışmalarım devam ediyor, hem de aynı zamanda önemli bir şirkette e, biogaz, sinhaz, e, çöp gazı gibi e, gazlara yakan gaz motorlarının satış ve bunların projeendirmesiyle uğraşıyorum. Keyifli bir keyifli bir iş onu söyleyeyim her iki tarafta yani insanın hoşuna gidiyor. Bilindik işte organik olan atıklardan e, metan gazını üreterek bunlardan elektrik. Bu metan gazını yakarak, elektrik üreterek hanelerin elektriğini veriyor olmak. Ee, az da olsa e, bazı proje yani bunlar tabii biliyorsunuz ülkemizde çok az yapılıyor. Ama en azından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine küçük de olsa mühendislik açısından katkı sunmaya çalışıyorum. Bu bir de yani e, hem müzik hem de gezegen için. Öncelikle çevrem, yakın çevrem tabii ki ülkem için devamındaki gezegen için hala da aynı şekilde emeklerimi yani bu tarz çalışmalarımı sürdürüyorum, emek veriyorum öyle söyleyeyim. Ee, bir albüm çalışmam var değil mi? Ee, o, o biraz geç oldu. Esasla ben çok eğer eğer eğer eğer e, yani şöyle düşünsenize 87 yılından beri gitar çalıyorsunuz, sürekli bir yerlerde çalıyorsunuz. İşte eee mesela 90'la 2000 yılları arasında ben haftada 5 gün bir fiil hani akşamları çalıyordum bir yerlerde. O bir sürü çalışmalar yapıyorsunuz, ders alıyorsunuz. Sizden daha e, teknik olarak biraz daha alt seviyedekilere ders vermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir durumdasınız. Ama ben ilk albümünü 2012 yılında yapabildim. Çok da önemsemedim açık söyleyeyim albüm yapmayı. Müziğin içinde olmak keyifliydi. Sonra dedim ki ya bir sürü çalışma yaptım artık. hani Bunları en azından somut bir hale getireyim. 2012 yılında e, Sessizlik diye bir albüm çıkarttım. E, hakikaten de e, oradaki amacım... Aşırı sesli olan yani biz insanlar olarak doğada herhalde en fazla gürültü yapan canlılarız. Biraz sessizliğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Biraz dinlemeye hani bağırıp çağırmaya değil de biraz birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var diye düşünerek Sessizlik isimli e, albümü yaptım. Sonra bir süre tabii ki yine mühendislik çalışmalarım e, devam etti. En son da işte 2020 ve 2021'de de, 2020'de bir albüm daha yaptım. Sonra 2021'de de bu sefer Londra'da yaşayan kuzenimle beraber bir yapı kurduk, I&I diye. Bir müzikal birliktelik bu. O da çok ironiktir. Belki zamanımız varsa anlatabilirim. Benim kuzenim de hey. Hisyen Muratay. Türkiye'de yaşadığı dönemde biz herhalde yılda bir kere görüşüyorduk. O da müzikle ilgileniyor olmasına rağmen hiç müzik yapmadık beraber. Ama enteresandır yani e, kuş uçuşu herhalde 5 bin 6 bin kilometre ötede olunca biz beraber e, bir tane benim albümüm ondan sonra arkasından da yani Seslenebilsen Duymayanlara isimli albümüm. Daha sonra INA ile beraber de bir albüm yaptık. Ve o 2020 ve 2021'de yaptığımız iki albüm de beraber yaptık. Yani e, kuzenim yaklaşık e, Türkiye'de 90 yılından 2010 yılına kadar yani müzikle ilgilendiği dönemde hiçbir şey yapmamamıza rağmen son 5 senede beraber çalışıp son 2 senede de 2 tane albüm yaptık kendisiyle. O da enteresandır yani Londra'da yaşarken yaptık. Teknolojiyi kullandık öyle söyleyeyim yani. Peki sevgili Özgür, e, muhabbeti kısa bir ara verip senden bir türkü yorumu dinleyelim mi? Sen anons eder misin? Tabii ki. Ee, şimdi e, kalk gidelim Şırh Bağına, Gazeli. E, isimli bir e, türkü e, seslendireceğim. Kaynak Abdülvahit Küzecioğlu notaya Mehmet Özbek almış. Değerleyen de Mehmet Özbek. E, Kerkük yöresinden bir türkü. Bağına gidelim, şıh bağına gazeler Kalk gidelim gazeler Ben çatalım sen fistanın tazeler Ben çıtalım sen fistanın tazeler Gönlüm düştü, eyvandaki göz gönüm düştü, eyvandaki göz ele. Gözellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam. Sırma saçlar tabanına erişir Sırma saçlar tabanına erişir ben olmuşum gözlerin dervişi. Ben olmuşum gözlerin dervişi. Gönüm kırıp, sonra dönüp barışı. Gönüm kırıp, sonra dönüp, Gözellerin meskeni bu çaydadır İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır Gözellerin meskeni bu çaydadır İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır Gözellerin meskeni bu çaydadır İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır Peki şu anda müzik yapıyor musun? Yani mesleği Tabii ki. Yapan, yaparken Tabii ki. çaldığın Tabii bir yer var mı? Ee, yok. Ee, gece programları yapmıyorum. Çünkü e, gece programlarını da biraz farklı yönden e, düşünerek bıraktım. E, çünkü Türkiye'de artık gece programı yani işte bildiğimiz şekilde kendi müziğinizi yapmanız çok zorlaştı. Evet. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ben özellikle bu barlarda, işte restoranlarda çaldığım dönemlerde, özellikle haftanın en hani biz müzisyenlerin en ölü günlerini seçiriz seç, mesela Pazartesi çok en az yoğun olduğu günlerde, işte Perşembe, Ertesi gün Cuma olduğu için çok yoğun olmaz gibi. Ben her zaman en ölü günlerini seçerdim. Sırf kendi istediğim şarkıları söyleyebileyim. Ya da kendi yapabildiğim yorumları rahatlıkla söyleyebilirim Biz, Tabii artık o da çok zorlaştığı için artık e, yapmıyorum yani. E, daha yapamıyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> yapamıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Hı -hı. Özellikle bu pandemi nedeniyle bu bir geçtiğimiz bir yıl evet. müzisyenler için de kolay geçmedi aslında. Yaşılıkları sıkıntıları az çok biliyoruz. Yani tabii bunun birçok başka nedeni de var yani sadece pandemi kaynaklı bir şey değil. Evet, yani evet. sanıyorum henüz yani müzisyenlik bir meslek olarak kabul edilebilmiş değil bu ülkede ne yazık ki. Yani kesinlikle katılıyorum ona. Müzik sektörünün sorunlarından bahsediliyor. İşte geçtiğimiz günlerde işte bir dayanışma konseri de yapmaya çalıştık Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Açık Radyo'nun desteğiyle. Hani müzik sektörü deyince bizim aklımıza sadece müzisyenler geliyor ama hiç öyle değil. Yani çok daha başka kesimleri de bu sektörün paydaşı olarak görüyorum bir ses teknisi yeni rodiler sahne kuranlar ışıkçılar evet. işte, müzik öğretmeni işte, akortçusu, menajeri stüdyocusu işte festival yöneticisi işte albüm yapımcısı, ne bileyim işte müzik e, dükkanı işletmecisi biz radyocular yani çok geniş bir kesimi e, etkiledi bu e, son yıllar. Altan şöyle söyleyeceğim e, mesela. Dedi. Yani bunlar özellikle barda da mesela bir yerde çaldığınız zaman, bir müzisyen olduğu zaman oranın işte garsonudur, barmenidir, daha fazla para kazanır. Çünkü insanlar kalır orada. Hani evet. Kalır ve devam ederler. E, hatta şöyle şeyler de olur, ben duyuyorum, biz de çok yapardık. Biz mesela işte belli parçaları çaldığımız zaman, malumdur biliyorsunuz, e, bu işleri beğendi bir parça olursa... Müzisyene para gönderir. Hani Alatura derler buna genelde biliyorsunuz. Mesela biz ya yani benim çalıştığım gruplar biz bunu bir gelenek haline getirmiş, Biz hiçbir zaman Alatura almazdık. Biz gelen Alatura'yı yani bu tarz şeyleri çalışanlara gönderirdik. Yani onlar kendilerini paylaşsın Çalışan deyince biz de çalışanız da hani müzik dışında çalışanlardan bahsediyoruz. İşte barmenidir, garsonudur. Bu hoş bir şeydi çünkü o zaman da daha güzel bir, bir takım oluşturursunuz. Mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, bazı yerlerde çaldığımız zaman hani genelde böyle hani müşteri ilişkisinden zaten artık bir saatten sonra arkadaş ilişkisine dönüyorduk onu. Ee, hatta benim şu an birçok e, arkadaşım o dönemde müzik yaparken ya beraber çaldığımız, e, ben beraber çaldığımız diyorum. Çünkü ben çaldığı zaman o arkadaşlarım garson ya da barmendi. Hala görüşüyoruz. Yalnız burada bir noktaya değinmem gerekiyor. Tabii. Bu müzisyenlerin şu anda bulunduğu konumu, şimdi zaten malum biliyorsunuz Türkiye'de sanata çok fazla değer maalesef verilmiyor. Sadece müzik için değil bu, resim için de geçerli, heykel evet. için de geçerli, tiyatro için de geçerli. Ee, ama müzisyenlerde şu var. Ee, biz hani bazen de hani tamam karşı şöyle karşı taraf de yapılan yanlışlar ortada mı? Biraz da bizim yanlışlarımız ne diye bakalım müzisyenler olarak. Benim şöyle bir fikrim var. Naci Zeynep, ama ben kendi görüşümdür. Yanılıyor da olabilirim. Ama şimdi o kadar çok e, istenilene göre sahne yapmaya başladık ki yani artık e, bir saatten sonra müzisyenin sahnede kişiliği kayboldu. Hatta ben şunu çok rahat söylerdim. Benden istek parça aldık istedikleri zaman hep şunu söylerdim. Eğer birebir aynı şeyi istiyorsanız niye buraya beni dinlemeye geliyorsunuz? Hani... Burada ya ben bir şey koymalıyım hani kendime ait bir yorum özel de bu yorum da çok önemli yani hakikaten bir şey koymalıyım o şarkıya ya da kendi şarkılarımı çalmalıyım ama bir saatten sonra şu olmaya başladı gelen eğlenmek için gelen kişiler müzisyenin repertuarını belirlemeye başladılar dolayısıyla bir saatten sonra müzisyen dedi ki şunu seviyorlar bununla oynuyorlar bununla içiyorlar bununla... peki ne oldu müzisyenin orada kişiliği kaybolunca ve bütün bunlar bir araya gelince müzisyen Zaten az olan önemini bile yitirmeye başladı benim görüşüm. Evet. Önemini yitirince de en kolay elenen e, maalesef en kolay bu tarz durumlarda sadece bakın şey değil, pandemi içinde değil. Bugün herhangi bir basit bir ekonomik kriz bile olsa en kolay elenen şeydir müzik. Çok kolay eleniyor. Hemen kapatılır sahneler. Mesela bir bar para kazanamıyorsa ilk müzisyeninden vazgeçer. Bir restoran ilk müzisyeninden Çok vazgeçer. Yani Burada yani, biraz da biz müzisyenler hani Yanlışlar ortada. Bunları hiç konuşmanın anlamı yok. Yani evet. çok net yani değersiz evet. ama biz ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman bence biraz daha e, kendi düşüncemizi kendi fikirlerimizi de ortaya koyan e, programları yaparsak bence biraz daha renklendiririz. Doğru. Hem o hem bir de yani şimdi bu demokrasi konferansı yapıldı 24 Haziran'da geçtiğimiz hafta sonu. müziyen arkadaşlarımız oraya sorunlarını anlatan çok güzel bir metinle katıldılar. Aslında sorunlarının farkındalar fakat yani işte çözüme yönelik bir araya gelmek problem olabiliyor. Bence bunu başarması gerekiyor müzisyenlerin. Yani alternatif evet. örgütlenme modelleri. Yani mesela sigortası yok müzisyenlerin bugün. Vergilendirmesi evet. yok. Mesela müzisyenlere bir şey verilebilir belki. Bir kimlik kartı. Belli bir vergi üzerinden sigortalanması yapılabilir. E, telif ödemeleri meselesi var yine. Aynı bir ayrı bir konu. Bir de hani anayasanın 64. maddesi diyor ki işte devletin sanatı ve sanatçıyı koruyup kollaması. Sanatı evet geliştirmek ve toplumda sevilmesini önünü açmak için tedbirler alması gerektiği söyleniyor ama yani bu yapılamadı bugüne kadar. Yani işte kısmi destekler açıklandı Kültür Bakanlığı ya da yerel yönetimlerden ama işte sayıları yüz binlere varan bir yani müzik sektöründen sözünce bunların hiçbiri aslında yani şey değil sorunları kökten çözecek önlemler değil, işte geçici Kesinlikle. önlemler. Ama bence yani oturup müzisyenlerin önce kendi aralarında bir araya gelip sorunlarını daha güçlü bir sesle bence kamuoyuna anlatmaları gerekir diye Kesinlikle. düşünüyorum, bilmiyorum. Yani. Yok katılıyorum yani tamamen katılıyorum. Hatta böyle olursa müzisyen bu güvenceyi de aldığı zaman evet. zaten kendi yapmak istediklerini kendi hayalini daha kolay ortaya koyabilecek. Bunu alamadığı için var olan yerde de çalışmayı devam ettirmek adına kendi yapmak istediklerini bir kenara bırakıyor evet. ve sadece eğlendirmek amaçlı. Hani amaçlı evet. ve tam kendisi dışında belirlenen programlar. Yani ben şöyle söyleyeceğim bugün hani bu ayrıntılara hiç girilmiyor ama İminim e, müzisyen arkadaşlarım herhalde katılacaklardır bana. Yani <gülüyor> benim dönemimde ben benim e, sahne müziğini yani bu tarz sahne müziğini bırakma sebeplerimden biri, biri buydu. Artık e, mekan sahipleri ve müşteriler mekan zorlamalarla müzisyne repertuar oluşturuyorlar. Evet. Yani ben diyor de... ki bunları bunları bunları çalacaksın ya da mesela çok enteresan giderseniz bir gece kulübüne. Şimdi e, hayat bir şeydir e, ritmi değişen bir şeydir yani baştan sona e, yani Allegretto tarzı değil o kadar hızlı böyle hani şey ki hani o kadar ritmik baştan sona sürekli e, metronomu yüksek olan e, bir e, müzik programı yani bence müzisyen için çok yorucu bir şey ama mecbur kalıyor ona. Evet. Belki işte böyle örgütlenmeler olursa, böyle bir şey olursa bu güveni sağladığı evet. için belki yani, daha kolay kendini ifade edecek. Yani var olan sorunlar pandemiyle aslında görünür oldu. Belki ne bileyim yani bundan sonrası için bu atılan adımlar yani incisyenlerin de hak ettikleri işte koşullara ve kavuşmaların da yolunu açacaktır diye ben umuyorum. Yani artıyor. ben İzler de umuyorum tabii. Yapmaya çalışıyorum tabii ki. Yani çok, çok anlamında. Çok bir şey söyleyeyim mi? Hani ben hemen hemen yani işte bazı yerlerde işte gitar ve işte şarkı okuma usullerle ilgili bazı küçük küçük şeyler veriyorsun. Böyle panellerle ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi beni çağırıyorlar sağ olsunlar. Ya oradaki herkese söylüyorum yani diyorum ki. Hakikaten artık bir yerden yeni gelen hani müzisyenler, daha genç olan arkadaşlarımız birlikte olsunlar. Yani e, çok önemli ve o zaman hakikaten sizin dediğiniz gibi yani bir yerden sonra artık daha iyi müzikler, daha iyi programlar, e, bu şey beraber ilerlemeyen yani Dinleyicinin de e, kulağı değişecek böylece. Yani daha farklı şeyler algılayacak. Bu karşılıklı olacak ama maalesef şu ana kadar olmadı. Bundan sonra ben de umudu. Umut etmek zorundayız. Bırak bir şey <gülüyor> yok. Umut evet, etmek evet, zorundayız. Evet, Özgürcüm, şöyle hani sen canlı müzikler de yaptın. Farklı müzisyenlerle çalıştın farklı mekanlarda. Onlardan bir örnek dinletebilir miyiz dinleyicilerimize? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu dinleteceğim şarkıyı yani hiçbir albüme koymadık. Şöyle söyleyeyim Sessizlik albümünden sonra çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber Son Gemi isminde bir grup kurduk yani e, müzik dışında da hakikaten bir gruptuk biz yani görüşüyoruz e, konuşuyoruz tartışıyoruz her yerde hakikaten e, muhabbet ettiğim sevdiğim arkadaşlarım hala da görüşürüz dedik ki e, bir konser dizisi düşünüyorduk e, ikinci albümü beraber yapacaktık ikinci albümünde de parçalarından biriydi bu o zaman düşündü ikinci albüm tabi. Ee, parçanın ismi Zaman ya da öyle bir şey söz müzik bana ait tabii. Ee, davulu Güven Şancı çaldı bas gitarı Ömer Kırcar çaldı ee, elektro gitarı Hüseyin Ak beraber çaldık yani güzel bir çalışma oldu biz birkaç konser verdikten sonra hepimiz e, müzik dışında da başka işlerle de uğraştığımız için yani grup devam etmedi ee, müzik devam etmedi öyle söyleyeyim yoksa grup devam ediyor o şekilde söyleyeyim ee, müzik devam etmedi bu şarkıda bir anı olarak kaldı bizde. Güzel de bir şarkı oldu. Güzel de bir performans oldu. Şimdi hep beraber dinleyelim bu şarkıyı. Peki. Dinliyoruz. <gülüyor> Biraz bu yenilenebilir enerji meselesi de gündemde hem dünyada hem ülkemizde. Biraz bundan söz edebilir miyiz? Yani bu iklim krizine çözümde yenilenebilir enerjinin kullanımı çok önemli. Ya yani şöyle söyleyebilirim. Ya yani yenilenebilir enerji bu dünyanın kurtuluşu için tek çözüm. Ya yani başka bir şey yok net söylemek gerekirse yani ben biraz da işin içinde olarak söylüyorum bunu. Yani belki biogaz, sinhaz, çöp gazı gibi e, ürünlerle uğraşıyorum ama aynı zamanda rüzgar, yani rester var, ya yani güneş testileri, güneş fotovoltaik e, pillerin üretim ve bunların da çok yakından takip ediyoruz. Biz ister istemez. Yani dünya'nın kurtulabilmesi için yenilenebilir enerjiyi yani kullanabilmesi ve artı olası enerji verimliliklerini de arttırması gerekiyor. Yani cogenerasyon, trigenerasyon gibi. Şimdi. Bunun için bir bilinç oluşması gerekiyor. Yani e, insanlar hala yani belli noktalarda işte batı bunu algıladı. Ben burada tabii daha da batıdan bahsetmiyorum. Mesela Amerika bunu ne kadar algıladı ben bu konuda şüpheliyim. Ama Avrupa artık bunu daha iyi biliyor. Onu biliyorum. Hatta du, e, okuduklarım doğruysa ve e, duyduklarım doğruysa hani bu pandemiden dolayı Güney Avrupa'nın özellikle İtalyanın, Yunanistan'ın, Portekiz'in, İspanya'nın verilen bu e, belirli paralar diyeyim hani belli şartlarla verildi. Yani karbon salınımınızı 2030'a kadar şu kadar indirmeniz şartıyla biz size borç veriyoruz gibisinden şeyler var hani e, kurallar koydular Kuzey Avrupa'da Orta Avrupa ülkeleri. Avrupa bu konuda artık yavaş yavaş kendini toparlıyor. 2030'lu yıllarda Almanya e, galiba yeni, kendi enerjisini yani total enerjisini yüzde, en az %70'ini Yenilenebilir enerjiden kullanmayı umuyor. Bir de yenilenebilir enerji sadece herkes şunu algılamalı. Yani yenilenebilir enerji gezegenin kurtulması birincisi aynı zamanda ülkelerin ve halkların da kurtulması anlamına geliyor. Çünkü yenilenebilir enerji dediğimiz şeyler nedir? İşte güneştir. Rüzgardır. Şu an işte hidrojenle ilgili çalışmalar yapılır. O da mesela çok enteresan. Baya şu an onları da okumalarını yapıyorum. Araştırıyorum. Dalga enerjisi bugün bizim ülkemizin özellikle Kuzeybatı, Karadeniz'in işte bu Bartın Zongulak-Bartın civarları var ya orada kullanılacak olan dalga enerjisi güneş enerjisi. Bunları kullandığınız zaman enerji olarak da bağımsızlaşıyorsunuz. Bu enerjide bağımsızsanız bağımsız bir ülke olursunuz. Yani bu benim bunca yıllık tecrübemde gördüğüm o. Enerjide bağımlıysanız zaten yani o kağıt üzerine bir ba şey e, bağımsızlıktır. Yani çok kolay bir konudur o çünkü enerji olmazsa olmaz. Peki ne yapılması gerekiyor? Avrupa bunu gördü. Yani biz bunlara inanı sadece böyle çok iyi niyetli olarak bakmamak lazım. Yani sadece gezegeni kurtarmak değil, aynı zamanda ülkenin de geleceğini kurtarmak açısından geneline bir enerjiye doğru gidiyorlar. Çünkü diyor ki ben de o doğalgaza bağlı olmak istemiyorum diyor. O zaman ne oldu? İşte rüzgarı daha fazla kullanmaya çalışıyor. güneşi daha fazla kullanmaya çalışıyor. Yani şu çok net Almanya'nın toplam güneş enerjisi ee, potansiyel döneş enerjisi miktarı bizim dörtte birimiz kadar ama yatırımı bizim 4 katımız kadar mesela. Yani böyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Yenilir bir enerji bu dünyanın gezegenin zaten tek kurtuluş şu an görünen tek ilacı. Hatta benim biraz da korkum var. Hani eğer yenilenebilir enerjide de bizim ülkemiz gecikirse fotovoltaik pilleri şu an yaptığımız gibi rüzgar santrallerinden yurt dışından almak. Yani bir şekilde bu sefer sistemi yurt dışından temin etmenin getirdiği bağımlılıkla bahsedeceğiz. Yani, evet sonuçta tek olayımız bu başka bir gezegen yok. Ben bazen şeye çok biliyorum İşte hatta bir gün oturduğum hakikaten hesap yaptım. Şöyle efendim işte o e, 50 ışık yılı uzakta bir gezegen bulunma. Hani şeyi varmış işte bir bir gezegenin işte dünyaya benzer olduğu söyleniyor. İşte yaşanabilir bir gezegenmiş gibi. Ya hesap ettiğiniz zaman şu anki e, teknolojiyle 600 bin senede falan gidiyordunuz. Yani, yani böyle garip şeyler var. tek Şu an maalesef uzayda bizim bilgimiz, e, kültürümüz neticesinde yaşayabileceğimiz tek yer burası. Yani kendi bildiğimiz dalı kesiyor. Yani şu an yenilenebilir enerji, enerji verimlilikleri ve özellikle tabii yenilenebilir enerji başlı olmak üzere yani bugün dünyanın en önemli konusu olmalı. Yani daha daha önemli ben bir konu göremiyorum şu an için insan hayatı açısından. Çünkü biraz daha devam ederse bu küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma kriter değeri aşarsa zaten bu için gerilemiş yok. Evet. Yani ondan sonra yenilenebilir enerji bir şeyleri sadece e, yok oluşu biraz uzatabilir. Evet, çok anladım. kritik bir dönemde yaşıyoruz. Çok kritik. Yani e, inanın müzikten daha önemli öyle öylesinler. Yani, yani sanat her şey. İnanın birçok şeyden çok daha önemli. Yani açık başka radyo bir aslında kuruluşundan beri neredeyse bu iklim meselesine dikkat çeken bir yayın politikası. Şimdi de bir işle yerine getirdi Açık Radyo. Yani nasıl bu hani mesela ülke ile ilgili ya inanamıyorum. Yani böyle hani bilimsel veriler ortada. Ülke yani şöyle diyor hani beka sorunundan bahsediyor. İşte bu hakikaten beka sorunu, felsefe. Ekoloji mücadelelerinde de yer alan bir insansın. Sanıyorum Saros'la ilgili bir çalışma içerisindesin, değil mi? O, o biraz bahsedebilir misin? Şöyle ben Saros gönüllülerin üyesiyim. biz Saros gönüllüleri olarak Saros'un işte doğal halinde kalmasını Biliyorsunuz kendi kendini yenleyebilen iki tane türfeden denizden biri Saros Kızıl Deniz gibi değil Kızıldeniz, mi? Kızıl Deniz. Evet evet Kızıl Deniz gibi muhteşem bir yer aynı zamanda farklı yani kara tarafında da hani çok güzel ilkleri var şöyle söyleyeyim işte mesela Belki bilen biliyordur hani mesela Çambalı üretimi bir Marmaris civarlarında bilinir bir de Saros Körfezi'nde Koru Dağları çevresinde üretilir mesela. Oradaki çam ormanları da son derece önemli. Ee, Saros Körfezi'nin aynı zamanda tabiatı da çok enteresan. Hemen mesela e, Koru Dağları'nın hemen arkası Keşan tarafında e, oldukça sert bir iklimi. Karşılaşırken hemen altında olan bölümde yani Saros Körfezi ve işte Güneyli kıyılarına daha Ege ama yine böyle rüzgarla soğuk bir Ege ikliminden bahsederek söylüyorum. Bunların geçiş yeri. Ee, çok e, kendini, kendini e, şöyle söyleyeyim. E, Güney kıyılarında batıdan doğuya doğru bir akıntı. Kuzeyde tekrar doğudan batıya doğru sürekli olarak Saros Körfezi'ni temizliyor. Öyle düşünelim. Ve bu açıdan önemli bir e, körfez. Çok özel bir köyde, balık çeşitliliği açısından. Bütün e, bazı konularda yanlış uygulamalarına rağmen hala önemli bir yer. E, biliyorsunuz zaten bir dalış turizmi de var orada. Yani Türkiye'nin e, gücü değerleri, hatta dünyanın güzide yerlerinden biri. Ya benim bu konuda çok enteresan bir fikrim var. Artık dünyanın güzel yerlerini e, ülkeler tek başına bu tarz yerlerle ilgili plan yapmamalı diye düşünüyorum. Mesela Amazon ormanlarında ağaç kesilecekse Brezilya hükümeti tek başına karar verememeli bütün dünya olarak karar vermeliyiz oraya. Yani gibi. Hani çünkü bu gezegen bir bütün çünkü yani ekolojik sistem bir bütün. Saros Körfezi kirlenirse Yunan kıyı Yunanistan'ın kuzey kıyıları da kirlenmeyecek anlamına gelmez. Orası da kirlenecektir zaten yani. Bu böyledir. Yani hep bir bağlantı. Saros gönülleri olarak bunun bilincindeyiz ve tabii ki kendi bulunduğumuz bu bölge içerisinde bu körfezi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. E, biliyorsunuz buraya e, bir firma tarafından, Türkiye'nin önemli bir doğalgaz firması tarafından, şimdi ismini çok zikretmek istemiyorum, zaten anlaşılmıştır. E, firma tarafından kamu yararı denilerek bir FSRU limanı yapılıyor. Bu nasıl bir şey? Onu kısaca açıklayayım. Yaklaşık 250-300 metre boyunda dev gemilerle sıvı halde taşınan doğalgaz Saros Körfezi'ne, daha önceden e, yapılmış olan Yunanistan'a doğru giden yani Avrupa'ya doğru giden boru hattına gaz basacak. Bu gaz nereden gelecek? E, yaptığımız araştırmalarda yüksek ihtimalle Katar tarafından gelecek olan doğal gaz olduğunu düşünüyorum. Ama yanılıyor olabilirim bakın burada. Çünkü ticaret yani her an değişebilir. Bu limanın buraya yapılması özellikle de şöyle. Yani Saros'un neredeyse en dip tarafına yözeceğiz. Sazlıdere civarına yapıyorlar buraya çam ormanlarının yoğun olduğu bir bölgeye doğru yapıyorlar. Yani geçişin. Çünkü oy, o yola. Ve başladılar yapmaya. Ama ironik tarafı şu. Kamu yararı gözetiliyor. Ama kamu istemiyor ki bunu. Bir şey değil. Kamu bunu istemiyor. Ve bu konuda e, firma yeterince aydınlatmış değil durumu. E, böyle bir şey yok. Şimdi oraya gelecek devasa gemiler zaten hani balık çeşitliliği açısından sınırda olan Yanlış uygulamaları sınıra gelmiş olan şey zaten tamamen öldürecek. Zaten bakın üç tarafı denizlerle çevirildi. Hatta ben bazen dört tarafı diyorum. Yani denizlerle çevirildi. Bir ülkede balık yok. Çok enteresan bir durum bu. Yani bir kere bu başka bir konu. Yani bu ülkede artık balık doğrusu bulamıyorsunuz. Yani şey yok. Bunun önüne geçiyorsunuz. Ne için? Kamu yararı için. Ne için? Zenginlik için. Peki ne yapıyorsunuz bunun için? Dünyanın en önemli. Yani neredeyse bir. Yani her şeyden sakınacaksınız. Önemli bir yeri kendi kendini temizleyen birkaç yerden biri hatta iki yerden biri bir yer. Artık kuzeyinde çam ormanları var. Çok önemli bir alan burası. Küçük ama değerli bir alan. Siz buraya gelip diyorsanız ki ben kamu yararı için işte ülkeyi zengin etmek için. E şimdi buradan siz elde edeceğiniz karla yani mühendislik biraz kar zarar meseli şey olayıdır biraz da. Şimdi bunun için nasıl bir yıkamı yapıyorsunuz? Fotoğrafları yani ben e, ilgilenen kişilerin zaten ya sadece Google'da e, bu e, FSRU limanı yapılırken şöyle bir fotoğraflara bir baksınlar. Yani nelerin feda edildiğini görsünler. Bir de artık şu çok komik. Ya yani biraz hani güler misin ağlar mısın moduna geliyoruz soruyorum kaç ağaç kestiniz. 7500 ağaçtan bahsediyorlar. 7500 ağaçtan bahsediyoruz. Bir ağaç kaç senede yetişiyor? Oraya efendim ne diktiniz? Zeytin ağacı diktiniz. Yahu zeytin ağacı kaç sene? Sanki öyle komik ki ağacı diktik hani binalar gibi bir senede bitecek. Ya öyle bir şey yok. Ben hakikaten ya akıl tutulması olarak bu akıl tutulması. Oraya onun yapılması akıl tutulması yapılırken yani bakın Şuna bir mühendis olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki ülkede gelişme olacak, her şey olacak. ama mühendislik demek mühendislik demek bir şey yıkmadan yapabilmektir. Yani. Ergenenehrini biliyorsunuz, Saros Körfezi'ni kirletiyor yıllardır. Tabii, tabii ee, yani, yani sanayisinin atıkları Ege Denizi'ne dökülüyor Saros Körfezi Bakın. üzerine. Şimdi işte öyle enteresan şeyler var ki yani bunu söylemekten hakikaten büyük yani yani Esad'a çok da girmek istemiyorum bu konulara. Ama bakın Türkiye'de hemen hemen hiçbir fabrikanın atığı denetlenmiyor. Yani e, şey diyorlar, yani burada hakikaten örgütte olmamız gerekiyor. Bu sefer bakın müzisyenlerin örgütlenmesinden bahsediyoruz. Burada bu konuda tüm halkın örgütlenmesi gerekiyor. Her şeyi denetlemek zorundayız. İşte müsilaj olayı ortada. Bu bütün Ege'ye doğru gider. Ve çok hızlı gider. İvmeli gider. Yani beş sene sonra gitmez. Üç sene sonra gider. İki sene sonra gider. Yani deniz doğa oradaki o ormanlar içerisinde yaşayan canlılar bunlar bir bütün bunlar bizim zenginliğimiz gerçek zenginliğimiz bunlar e, ağır bir hastalıkta ikinci üçüncü fazla olan bir insanın fazla e, gelmiş bir insanın hala aynı yaşam tarzına devam etmesi gibi ölürsün ya bu kadar basit yok olur gidersin yani şimdi ben şöyle söyleyeceğim şu an e, Türkiye'den e, batıya belli nedenlerden sonra işte göçler varmış e, iklim göçü olur Göç olmazsa iklim savaşları, su savaşları. Yani bu yani nereye gider? istediğiniz kadar politika uygulayın. Zenginleşin. Ne oldu? İşte bu evet. böyle bir şey değil. Ee, ben bunu ya bu nasıl durur? Ya yani durmazsa sonuç çok net. Orada Feser'i öbür tarafta altın için kaz dağları sanki o oradaki yerler iki dakikada oradaki ağaçlar yetişecek. Her tarafı fidanlığa çevirdik ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Hakikaten olamaz. Ben bilmiyorum. Yani, bir şey, yani burada konuşacak çok şey var ama artık konuşacak çok şey var mı? o çok şeylerin anlamı var mı? Artık onu tartışmaya başladım. Yani ben başka türlü başka türlü bunu algılayamıyorum. Yani bilimsel veriler tersini göstermesine rağmen ısrar edilmesine başka... Bakın yurt dışından gelip altın arıyorlar. Onların ülkesinde olmuyor bunlar. Benim ülkemde oluyor. Bu bizim için o kadar önemli bir konu ki yani bence mühendissek e, ne bileyim e, yazarsak, şairsek yani sanat, mühendislik yani hayatın hangi dalında olursak olur, olalım. E, içimizde biraz vicdan varsa bunu e, doğayı korumak için kullanalım en azından bir kısmına. Bunu sorgulayalım yani başka türlü buradan çıkışımız yok. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün sevgili arkadaşım Özgür Ay'la müzik ve dünyanın gidişatı, ekoloji meseleleri üzerine muhabbet etmeye çalıştık. Tabii konuşacak çok şey var ama yani bu programı tekrarlarız diye düşünüyorum ben Özgür. Tabii ki memnuniyetle. çok sevim. Dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Seni nereden izleyebilirler müzik çalışmalarını? Ee, YouTube'da e, Özgür Ay olarak zaten kendi hesabım var. Aynı zamanda kuzenimle beraber I&I e, olarak yani e, İngilizce karakter I olarak söyleyeyim yani. O şekliyle de yayınlıyoruz. Aynı zamanda yine I&I olarak Facebook'ta da bir e, grup kurduk yani. Oradan da bir grubumuz var. Instagram'dan da yayınlıyorum yine kendi adımla. Instagram'da Özgür Ay'da... E, Oradaki bütün ses harfleri çıkardığınız zaman geriye kalan ZGRY 1972 olarak hesabım var. Oradan da takip edebilirler. Bunun dışında söyleyebileceğim, yani çalışmalarıma tabii devam ediyorum. Şimdi kendime söylediğim şarkılar diye bir projem var. Bunu daha çok bir albüm değil. Yavaş yavaş burada ham kayıtları yapıyorum. Gerekli olan ham kayıtları kuzenime gönderiyorum. O da Londra'da Bunların altyapılarını oluşturuyorlar ve sonra ya benim hesabımda ya da I&I hesabından yayınlıyoruz. Bu daha çok albüm bir proje kendime söylediğim şarkılar. Yani Çünkü albüm aynı zamanda biliyorsunuz Spotify'da ve diğer tüm hani internet ortamında yayınlanıyor. Bu sadece YouTube'da, Facebook'ta ve Instagram'da olacak olan şarkılar. En azından şu anda öyle düşünüyoruz. Tabii ki yenilenebilir enerji üzerine çalışmalarımı, okumalarımı, araştırmalarımı, bilgisizliğimi azaltmaya... E, bildiklerimi paylaşmaya e, ve bu konuda da el, elimden geldiği kadar e, bulunduğum coğrafyaya e, bu açıdan da hizmet etmeye devam. Bu işin sonu yok. Yani bu işin tatili yok. Öyle söyleyeyim. Bu sürekli devam edecek bir şey. Şu an e, programda artık son olarak benim söyleyeceğim şeylerden biri de biz Saros Gönüllüleri olarak a, 10 Temmuz'da bu FSRU a, limanına karşı bir e, etkinlik düzenliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Nerede olacak? Artılar daka olacak. Kesan'da olacak. E, yer zaten her türlü diğer ayrıntıları Saros Gönlilerinin Facebook'ta, Instagram sayfasındaki tüm e, verilerinden öğrenebilirsiniz. E, ben Babil'den gibi... sonra sayfalarımdan da paylaşırım onun emnosu. E, haberleşiyoruz. Tabi. Bunun da anonsunu yapmış olalım en azından bu programla alakasıyla. Teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. bu fırsatı verdiğiniz için. Peki. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> hem Babil'den sonraya katıldığın için hem de güzel müziklerin ve gezegene hizmetlerin için diyeyim Özgürcüğüm. Yeniden umarım buluşalım Babil'den sonra da yeniden çok konuşalım. Sevinirim. Bu çok çok sevinirim. Saros meselesini takip edelim. Yani gelişmelerde evet. yine konuşalım. Ben çok teşekkür daha... ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben biraz daha hani e, elimde veriler olduktan sonra da e, sizlerle paylaşmak için elimden geleni yaparım. Yani bu da ayrı bir şey. O zaman görüşmek e, üzere. Ediyorum. Ediyorum. Çok sağ olun. E, programı Özgür Aydan dinleyeceğimiz bir klasik Türk müziği eseriyle ...kapatmak istiyorum. Sevgili Özgür... ...çocukluğundan beri dinlediği ve çok sevdiği... ...sözleri ve müziği... ...Necip Mirkelamoğlu'na ait... ...ras makamında bir şarkıyı... ...gitarıyla çalacak ve söyleyecek. Gül ağacı değilem... ...her gelene eğilem. Bu programı ve bundan önce... ...yayınlanan programların kayıtlarını... ...Facebook Babel'den Sonra... ...sayfasından dinleyebilirsiniz... Haftaya pazartesi 13'te 95.00 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize gönlünüzce geçecek güzel bir hafta diliyorum. Esen kal. kelini elini elimden, ben sevgilen değilim Nice bile arz eyleyim, kızıl gülem ben Nice bile arz eyleyim, kızıl gülem ben Kollarını sar boynuma sevgilim ben Kollarını sar boynuma aşığım ben kimde deli olmuşam deliyarım bugünüm böyle geçti sabahı geliyarım bugünüm böyle geçti sabahı geliniyarim Nice bile Arz eyleyem Kızıl gülem ben Nice bile Arz kızılı Kızıl gülem ben Kollarını Sar boynuma Sevgilinem ben Kollarını sar boynuma sevgilinem ben kollarını sar boynuma sevgilinem ben kollarını sar boynuma aşığını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 için Açık Radyo dinleyicisi Mahmut Boynu deliye teşekkür ederiz